Hamdolsun Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Yedinci yıla eriştik. Yedi yıllık bir yürüyüş ve bu sene nasip olursa yedinci yıl tamamlanmış olacak. Tabi biraz önce Ahmet biraz kısaca özetle bazı şeyleri söyledi. Ben de kısaca özetle bazı şeyler ilave etmek istiyorum ona. Bu proje başlarken 2012 yılında çok dar imkanlarla başladı. O kadar zorluklar içerisinde yoğun işler var bir sürü onların içerisinde. O zaman hadisle ilgili özel bir müfredat hazırlanarak Bismillah demişti. E hamdolsun şimdi geldiğimiz noktada çok hayal edemeyeceğimiz yerlerde daha da güzel bir şey var. Herkeste heyecan daimi bir halde. Bu önemli bir şey. Zaten heyecanımız bittiği gün biz de biteriz. Allah bitirmesin, Allah daimesin. Her anda heyecanlarımız tazelenerek derinleşmiş olsun. Şimdi canım kardeşlerim şöyle bir durum var. O durumu bir nazarlarınıza vererek ben bugünkü sözü bir başlatmak istiyorum. Bu yaz döneminde 4 aylık süreçte epey biz hastanelerde dolaştık. Hacı babadan, bizim hanımdan, benden baya bir dört aydır hastanelere abone olmuş vaziyetteyiz. Allah herkesin hastalarına şifa versin. Bizlere de şifalar versin inşallah. Ama ara ara hastaneleri dolaşmanın çok büyük mesajları var. İbret nazarıyla gerçekten ara ara gidip şahit olmak lazım bazı şeylere. Hastaların hali... İbret nazarıyla okunacak bir hal. Hasta yakınlarının o çektikleri ibret nazarıyla okulacak bir hal. Zavallı doktorların işleri zor Allah yardımcılar olsun. Onların bir hal hastane personeli bir başka hal. Yani bir insan böyle gitse tabi hastanız olduğu zaman çok rahat olamıyorsunuz ama böyle normal bir zamanda gitse şöyle dursa Dışarıdan bir nazarla baksa inanılmaz şeyler söylüyor insana. Ben kardiyoloji bölümünde bir iki saat beklemek durumunda kaldım. Oryak kalple rahatsızlık, kalpten dolayı rahatsızlık çekenler gelince insan daha iyi bazı şeyleri tefekkür ediyor. Adam mesela diyelim ki kalbinde bir problem var, damar tıkanıklığı var, işte ya da çarpıntısı var, neyse şu var, bu var. Bunun etkilediği şeyleri bizatihi görüyorsunuz. Mesele ciddi olduğu için o ciddiyetten dolayı oluşan telaşı da görüyorsunuz. Ben onları seyrederken aklıma şöyle bir şey geldi. Biz ümmet olarak da şu anda bir kalp tıkanıklığı yaşıyoruz. Şu anda ciddi bir... Damar tıkanıklığımız var bizim. İster kabul edelim, ister etmeyelim, ister görme görelim, ister görmeyelim. Şu anda bizim çok ciddi kalbe ve beyne giden damarlarımızda bir tıkanıklık var. Var ve bu ciddi bir biçimde çarpıntılara sebebiyet veriyor. Bakın bugün ümmetin bünyesinde bizim... Fark ettiğimizin ötesinde bir çarpıntı var ve bu hayatın tamamına nasıl ki bedenin tamamına etki ediyorsa kalpteki o arıza hayatın tamamına etki eden bir şey. İlişkilerimizi etkiliyor, düşüncelerimizi etkiliyor, ürettiğimiz eserleri etkiliyor. Yaptığımız hizmetleri etkiliyor, birbirlerimizle münasemetimizi etkilediği gibi ötekiyle hayatımızı etkiliyor, başkalarına söyleyeceğimiz sözleri etkiliyor ile ahir hayatın bütün alanına ciddi bir biçimde tesir eden bir çarpıntı var. Bedendeki kalp ya da damar tıkanıklığını, kalp ya da beyin tıkanıklığını, o damarlardan herhangi birinin tıkanıklığını Damara müdahale ederek aşıyor doktor. Ya anju yapıyor ya başka bir şey yapıyor. Olay ise stent takıyor neyse falan filan. E şu anda ümmetin bu damar tıkanıklığına da bir anju lazım. Bu anju bir cerrahi müdahaleyle falan değil. Ama farklı bir biçimde bize bir nefes lazım. Siz bunu ne gösterirsiniz? Neyi alternatif sunarsınız bilmem. Ama ben acizane... Bizim bu anjumuzun sahabeyle olacağına inanıyorum. Eğer doğru dürüst sahabeyle irtibat kurabilirsek bu damar tıkanıklılığından kurtulabiliriz Allah'ın izniyle. Çünkü ümmet yaşadı bunları biz ilk kez yaşıyor değiliz ki ümmet yaşadı. Ridde olaylarında yaşadı. Cemelde yaşadı. Sıffin'de yaşadı. Harre olaylarında yaşadı. İlerki bir süreçte Moğol Tatar saldırılarında yaşadı. Haçlı'da Haçlı ordularının İslam ordularını, İslam dünyasını, İslam coğrafyalarını kasıp kavurduğu süreçte yaşadı. Moğolların o saldırılarında yaşadığı, Çanakkale'de yaşadığı ve halen yaşamaya devam ediyor. Bakın mesela o gün nasıl aşmış ümmet o günkü o damar tıkanıklığını. Size bir örnek vereyim. Selahaddin Eyyubi dönemi tam da bugün aslında şu anki halimize benzer bir dönem. Darmadağın olmuş bir ümmet var. Beylikler arasında ciddi bir kavga var. O onun çukurunu kazıyor, o onun çukurunu kazıyor. Hatta öyle ki Endülüs Emevi Devleti'nde de sonraki süreçte de aynısı var. Adam kendi iktidarını korumak için Hristiyan'la ortak anlaşmalar yapıyor. Sırf beyliğini, melikliğini korumak için Batı'yla, Roma'yla ya da işte Sasaniler'le neyse o gün devrin süper güçleriyle onlarla ortak çalışmalar yapıyor. Ben kalayım da iktidarda ne olursa olsun bu noktada bir şey var, darmadağın olmuş bir ümmet var. Bir adam çıkıyor, Allah kendisinden milyonlarca kez razı olsun, Selahaddin onu perdelenmiştir. O Selahaddin'i ortaya çıkaran adamdır, Nureddin Zengi Rahmetullahi Aleyh. Bütün o olumsuzlukları bir tarafa koyuyor, hedefine İslam birliğini oturtturuyor. Ben ümmetin selameti için çalışacağım diyor. Bu olan oluşumlardan, sıkıntılardan, sorunlardan falan ilgilenmeyeceğim. Bunların hepsini devre dışı bırakacağım. Bir şeye yoğunlaşacağım ve bir şey üzerinde çalışacağım diyor. O şeyinde ümmetin birliği, vahdeti meselesi olduğunu eksene koyuyor. Ve o sevda Selahaddin'in ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ve o Selahaddin'in daha sonra nasıl Kudüs'ün Fatih'i olduğunu, hayatında Kudüs'te nasıl bir yer olduğunu ve neticesinin de Allah tarafından ona nasıl ikram edildiğini okuyoruz işte tarihten. Bir şeyi nasıl açtı Selahaddin onun dünyasına baktığınızda şunu görüyorsunuz. Peygamber sevgisi ve bu sevginin aşılandığı sahabeyi eksene koydu. Aylarca süren bir mücadele ile hiçbir yerde başka bir şey konuşturmadı gündem oluşturtmadığı insanların zihin dünyalarının başka yerlere kaymalarına sebebiyet vermedi sahabe ile yeniden ümitlerin tükendiği bir zemine ümit aşıladığı heyecanların bittiği yere bir heyecan aşılandı ve bir anda İslam ümmeti yeniden şahlandı gözlerinde büyüttüğü haçlıları yenebilecekleri noktasında bir kanaat oluştu onlarda aralarındaki birliği vahdeti farklı bir biçimde pekiştirdi sahabe kardeşliliğiyle ve olan oldu e tarihte bir kez olan bir daha olur niye bir daha olmasın Allah'ın izniyle olur olur da yeter ki biz bunun olacağına olabileceğine kesin kez inanabilelim ve bu gayreti ortaya koyabilelim ümit ediyorum ki bu 7 yıllık sürecin bu 7. yılı geçmiş 6 yıldan çok çok daha bereketli olacak ve bu bereket Bizden ziyade sahabeden kaynaklanacak. Onların konuşulduğu yerde bunun olacağını ben çok iyi biliyorum. Onların söylendiği, misafir edildiği meclislerin anlam kazanacağına da, da çok iyi biliyorum. Onun için bu yıl özellikle bizim biraz daha farklı bir gayretle geçmişe nazaran daha iyi neticeler alabileceğimiz noktasında ümidim var Allah o ümitten bizi geri bırakmasın bir söz aktarmak istiyorum size Abdullah İbni Mesud'un bir sözü İmam Şatibi'nin El Muafakat isimli eserini muhakkak duymuşsunuzdur o kitapta geçen bir söz sözdeki ifadelere biraz dikkat edelim bize aslında bir şey söylüyor kendisi sahabe karşısında da tabiinden insanlar var ama oradan bir şey söylüyor. Söylediği söz direkt aslında bizim gibi insanlara söylenmiş bir sözdür. Sizden biri eğer uyacaksa Hazreti Muhammed'in ashabına uysun sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü onlar bu ümmetin kalpler bakımından en iyileri, ilim bakımından en derinleri, Tekellüf gösteriş bakımından en azları, hidayet bakımından en doğruları, hal ve tavır bakımından en güzelleridir. Dikkat ettiğim, ettiniz mi? Beş şey söyledi. Sadece beş şeyi ben söylemiyorum. Bakın İbni Mesut da beş şeyi söylüyor. Kalpleri selim, ilimleri derin, gösterişleri galil yani az, hidayetleri doğru, tavırları güzel. Asap dediğiniz zümrenin beş özellikleri. Bugün biz bunların neresindeyiz? Bunlar ne kadar bizde var? Onlar herkes, herkes kendisini sorgular ama şurada kalpleri selim, ilimleri derin, gösterişleri, galil, hidayetleri doğru, tavırları güzel meselesinde herhalde bizim en büyük imtihanımız bu modern zamanların Müslümanları olarak şu gösterişleri az olan kısımla alakalı olsa gerek diğerlerinde de var ama şu dönem şu zaman inanılmaz derecede riyakarlığın öne çıktığı bir zaman dilimi olduğu için ne yazık ki bu yok bizde ama sahabede beş şeyde var onunla birlikte en önemli bir şey olarak da gösterişleri az mesela onlarla biriyle bir yerde oturduğunuz zaman Saatlerce konuşursunuz onların bir alim olduğunu bilmezsiniz. Hatta tanımayanlar onların sahibi olduğunu da bilmez. Hiç onu söylemezler. Çok iyi bildiğiniz bir şeyi hatırlatayım size. Şibi Ebi Talip Allah Resulü'nün hayatında 3 yıl muhasaraya Müslümanların uğradığı çok zorlu bir dönemdir biliyorsunuz. O zorlu dönemin en önemli şahitlerinden bir tanesi Sad bin Ebi Vakkas, çok önemli bir hadiseye şahit olmuş. Tam 20 yıl 30 yıl o şehadet ettiği meseleyi kimseye anlatmamış. Bir gün birileri onun imanını sorguluyor. Sa'd bir Vakkas da kimmiş doğru dürüst namaz kıldırmıyor bize kısa sürelerle namaz kıldırıyor falan filan diye cahil işte. Müslümanlar nasıl ki bugün var o günde cahil Müslümanlar var bir şeyler söylüyor çok böyle rikkatine dokunuyor. Orada anlatıyor bizi eleştiriyorsunuz tenkit ediyorsun ama biz o Şibi bir Talip'te şöyle şöyle işler yaşadık. Günlerce aç susuz kaldık. Öyle oluyordu ki biz toprağı kazıyorduk da orada bir deri parçası buluyorduk. O deri parçasını güneşin altında ısıtıyorduk. Onunla günlerimizi geçiriyorduk. Şimdi siz bizi mi kınıyorsunuz diyor. Bakın o güne kadar konuşmamış. Belki o gün o birisi onu bu sürece dayattırmasa, taşımasa o bilgi bizim dünyamıza girmeyecek. Unutacağız onu çünkü bilmiyoruz. Evet biz biliyoruz zorluğu var, sıkıntısı var Şibi bir Talib'in ama o gün Müslümanların ağaç yapraklarını yediklerini, deri parçalarını yediklerini Sad bin Ebi Vakkas'ın rivayetinin üzerinden duyuyoruz. E şimdi bize bakın reklamımız yaptığımızdan daha fazla. İnanın o kadar vitrinimiz var ki dükkan dükkan yok ortada. Bir baksan vitrine dersin ki bu kadar vitrin varsa herhalde bir 500 metrekare dükkan vardır içinde. Meğer bütün sermaye vitrin. vitrin vitrine bakıyorsun bakıyorsun içeriye giriyorsun daha fazla bir şey vardır diye yok bir şey. Bu çağın insanı olarak halimiz böyle. Ama ashab-ı kiramı tarif ederken bakın böyle tarif ediyor. Sonra diyor ki onlar Allah tarafından... Son peygamberinin sohbeti ve dinin ikamesi için seçmiş olduğu bahtiyar kimselerdir. Allah seçmiş onları. Dolayısıyla onların faziletlerini takdir ediniz ve onların izinden gidiniz. Çünkü onlar dost doğru bir hidayet üzeredirler. Allah bizi de onların yolundan ayırmasın. Şimdi genel itibariyle biz sahabeyi tarif ederken, isimlendirirken bazı şeyleri söylerken çeşitli ifadeler kullanıyoruz. Benden de çok duymuşsunuzdur. Mesela biz onlara örnek nesil diyoruz. Bahtiyarlar topluluğu diyoruz. Kur'an'ın ilk şahitleri diyoruz. Kur'an'dan ilham alarak sabiqunul evvelin diyoruz. Yani ilk safı oluşturan safı evvel cemaat diyoruz. Peygamber mektebinin talebeleri diyoruz. Suffa mektebinin talebeleri diyoruz. Darul Erkam'ın talebeleri diyoruz. Kur'an'ın ve sünnetin sadık taşıyıcıları diyoruz, kurban nesil diyoruz, daha nice nice şeyler diyoruz. Bunların her birisinin de anlamları var. Ama bir ifade var ki çok önemli. Biz bunu çok iyi anlamak durumundayız sahabeyi doğru anlayabilmemiz için. Nedir o ifade? ifade? Onlar anahtar kuşak. Bunu bilmeliyiz. Önümüzde kapılar var. O kapıları nasıl açacağımızı bilmiyoruz. Önümüzde binalar var o binalara nasıl gireceğimizi bilmiyoruz. Sahabe ise bize anahtar diyor ki bu binaya böyle girilir. Bu binanın kapısı burada anahtarı da bende eğer alır bu anahtarı güzel açarsan Binaya girersin, bina koca bir kasr, cennet bahçelerinden bir bahçe, cennet saraylarından bir saray. Oraya girebilmen için, bazı şeyleri hissedebilmen için, yaşayabilmen için, teneffüs edebilmen için ne lazım? Bu lazım. O halde o anahtar kuşak ifadesi zihnimizde iyice netleşmeli bizim. Anahtar kuşak dediğimiz zaman şunu bir kere bileceğiz. Din binasının kapısını ancak onlarla açabiliriz. Sizden önce de benim dersim sahabeydi. Zaten benim dersim hep sahabe. Ben ölene kadar da onu anlatacağım Allah izin verirse. Orada da bir şeyler söyledim. Dedim ki o algı Selim olursa Allah'ın izniyle diğerleri olacak. Saparsa eğer algı mesela bugün zihnimiz sapıyor. Modernizme sapıyor, sekülerizme sahip sapıyor, laisizme sapıyor, mealizme sapıyor, başka ideolojilere sapıyor, sapıyor. insan farklı telkinler altında olunca ister istemez etkileniyor bunlardan. O sapmaların temelinde aslında sahabi algısı var. O algı başlayınca kırılmaya gerisine adım adım adım adım, adım ilerliyor. Ama biz bileceğiz ki din binasının bir kapısı var. O kapının anahtarı da sahabinin elinde. Bileceğiz ki o anahtar kuşak Kur'an ve sünneti bize sadakatle ulaştıran bir nesil. Eğer o sadık taşıyıcılar olmasaydı nereden bilecektik? Mesela biri bize asr-ı saadetten bir Kur'an uzatsaydı. Biz şimdiye kadar da Kur'an okumayı hiç duymasaydık. Önümüzde bir Kur'an muallimi olmasaydı. Kimin aklına gelirdi Allah aşkına elif, la, mim ifadesini öyle okumayı? Kim bize söyledi? Elem derdik, elim derdik. Başka bir şeyler derdik, mantıksız mantıksız bir sürü şey söylerdik. Bir sürü anlam yüklerdik ama kimsenin aklına bunlar böyle okunur. Elif, la, mim böyle okunur diye gelmezdi. Kim bize gösterdi bunu? Sahabe gösterdi. Onlar Kur'an'ı da böyle taşıdılar, hadisi de böyle taşıdılar. Allah Resulü'nün dünyasında ne buldularsa böyle gözleri gibi koruyarak bir hadisi bile başkalarına ulaştırma adına acaba hafızamdaki doğru mu deyip tah kalktılar Medine'den, Kahire'ye kadar gittiler, Şam'a gittiler. Şam'daysa eğer dönüp Medine'ye geldiler doğrulattılar zihinlerinde o doğrulattıklarını da sonra naklettiler insanlara. Öyleyse onlar sadık taşıyıcılar. Anahtar kuşak dediğimiz zaman bunu deliriz. Bir şey daha var anahtar kuşak dediğimizde. İslam'ın nasıl yaşanacağını fiili olarak bize gösterdiler. Fiilen. Eğer o fiili örneklik olmasaydı inanın ki İslam'ın nasıl yaşanacağının altından kalkamazdık biz. Bir şey söylerdik doğru mu yanlış mı bil bilmezdik. Bir şey yapardık. İsabetli mi davrandık isabetsiz mi bilemezdik yanlış üzerine yanlış yapabilirdik. Anahtar kuşak demek Allah'ın razı ve memnun olacağı hayatlar hangileridir bunu onlardan iyice öğrenmek demek. O anahtar kuşak bize bunu öğretir. Anahtar kuşak demek kıyamete kadar onların örneklikleri ve rehberlikleri daim olacak demek. Bu önemli. Onlar o gün o asırda tabi nesini örnek oldular işleri bitti öyle mi? Hayır bizde devam ediyor. Dünya ne kadar devam ederse etsin o güne kadar da sürecek ve devam edecek. Şimdi bu ön bilgiden sonra sizi bir noktaya getireyim. Katılır mısınız? Katılmaz mısınız bilmem. Rahat rahat itiraz edebilirsiniz. Böyle biraz kavga edebiliriz canlandırmak için. Beş tane yok var bizde. Beş tane yok yaşıyoruz şu anda. Ciddi bir biçimde imtihanımız bizim. Ümmet olarak da bu toprakların çocukları olarak da. İmanlar zayıflamış. İman hakikatleri istenilen düzeyde yüreklerde yok. Şu anda bu yok. Böyle yüreklerimizi yakacak düzeyde. Güvenler zedelenmiş. Sağlıklı iletişim zemini istenilen düzeyde yok. Şu anda yaşadığımız zemin. Moraller bozuk, neşeler, sevinçler, heyecanlar istenilen düzeyde yok. Ümitler tükenmiş, geleceğe dair umutlar istenilen düzeyde yok. Dava bilinci bitmiş, dinin insana yüklediği sorumluluklar istenen düzeyde yok. Var mı bir itirazınız? Doğru mu tespit? Yok. İmanlar zayıflamış. İman hakikatleri istenilen düzeyde yok. Biliyorsunuz ben bunu birkaç yerde de söyledim. Haftada en az 20'dir benim. En az 20'dir inanç noktasında problem yaşayan bir gençle konuşmam. En az 20 tane gençle konuşurum. Farklı farklı bunun değişik boyutları var. Genç farklı bir inanç problemi yaşıyor. Ebeveyne olan öfkesinden dolayı dinle hesaplaşıyor. İktidara kızgınlığından dolayı faturayı dine çıkarıyor dinle hesaplaşıyor. İle ahir bunun onlarca örneği var ve onlarca nedeni var. Hocalara kızmış dinle hesaplaşıyor. Aileden farklı bir telkinat görmüş mesela diyelim ki namazın hikmetini öğrenmeden namazı öğrenmiş. 12-13 yaşındaki çocuk alıştırılmadan sabah namazına kaldırılmış. Yazın o uzun gecelerinde yatsı namazını kıldırma noktasında ebeveyn baskı unsuru oluşturmuş. Çocuk ikna edilmeden çocuğun dünyası anlaşılmadan ortaokullu yıllardan beridir Kur'an kurslarında zorla baskıyla tutulmuş. Oradaki hocalarımız da Allah ıslah zaten. Onlar da çocuğun o halini fark edip bir şeyler yapmamışlar. Ve şu anda çocuk gelmiş 20 yaşında 22 yaşında bitmiş. Bilmem söylememin bir mahsuru var mı ama isim vermeyeceğim yer söylemeyeceğim söyleyeceğim. 22 yaşındaki bir gencecik kızımız Kur'an kursunda hafızlığını bitirip orada muallime olduktan sonra Kaçıyor aileden İstanbul'a tanıştığı birisi internet yoluyla gelip o tanımadığı erkeğe sığınıyor. Örtü yok şu anda imana ait birçok şey yok anda teyzesi bana başka bir yolla ulaşıyor. Nasıl ilgilenelim nasıl yapalım diye beni soruyor. Ben ne yapayım ne söyleyeyim sana ama giriyorsunuz içine irdeliyorsunuz sorun ortada. Şu anda böyle bir problemimiz var. Fark etmiyoruz ama çoluk çocuğumuzu çok yanlış bir biçimde şu anda yönlendiriyoruz. İnanılmaz derecede bir problemimiz var bizim şimdi. Kendi evlerimiz, komşularımız, akrabalarımız halkayı genişletin, genişletin, genişletin. Ve geçenlerde bir grup gencin içerisinde bir böyle İslami faaliyetler yapıyorlar, gayretleri var çok güzel. Boğaziçi siyasalda okuyan üçüncü sınıf talebesi ben ateistim diyerek geldi benim yanıma. Bunları konuşunca birileri de kızıyorlar bize. Diyorlar ki niye bunları gündeme diyorsunuz? Bu yok. Aslında abartıyorsunuz. Ya bu işte malzeme bu. Ortalık böyle yani. Sen görmüyorsan ben ne yapayım ama hal bu şu anda. Şimdi biz eğer bu nesle namaz nasıl kılınır meselesini öğretmeden önce neden namaz kılmalıyım meselesini öğretmezsek biz 10 sene sonra daha büyük şeylerle karşı karşıya kalacağız. Bir genç kızımız bilsin ya neden ben örtünüyorum. Örtü niye için Allah ben, benim için istedi. O genç kızın anne ve babası kızımız örtüsüzken tepkisiyle o gün namaz kılmadığı zaman tepkisine bir bakın. Şu anda başörtülü kızlarımızın %80 civarında namaz problemi var biliyor musunuz %80 örtü var namaz yok şekle indirgemişiz biz ehemmiyet sırası altüst olmuş yıkılmış değerler çökmüş bizim haberimiz yok halen biz nelerle uğraşıyoruz bunlar çok acayip dertlerimiz var onun için ben buna birinci maddeyi aldım imanlar gerçekten zayıflamış gerçekten iman hakikatleri noktasında ciddi problemlerimiz var Güvenler zedelenmiş, sağlıklı iletişim zemini istenilen düzeyde yok. Bak güvenmiyoruz birbirimize. Hiç kimsenin kimseye güveni yok. He, sen bakma onun öyle olduğuna, kim bilir onun arkasında ne vardır. Halen öyle. Hele bir denen göreceksin sen. Sanki tecessüs diye bir göremimiz var. Sanki herkese casusluk yapacağız, araştıracağız, şey yapacağız. Böyle bir vazifemiz varmış gibi algılıyoruz. Çünkü beklentimiz şu. Eğer ben bir adamla yol yürüyeceksem... O adam melek olmalı melek e böyle bir şey yok ki kim dedi sana sen öyle şey yapacaksın melekle yürüyeceksin insanla yürüyeceksin kusuru da olacak hatası da olacak bir sürü yanlış da yapacak buna rağmen güveneceksin bunu konuştuğunuz zaman itiraz geliyor zaten ey hocam nerede bulacağız güvenilecek adam e ben bu sözü duyduğum zaman da diyeceğim ki onlara biz güvenilecek adam aramayacağız güvenilecek adam olacağız Aramak yok bu işte ararsan bulamazsın ama güvenilecek adam olduğun zaman Allah senin yolunu birileriyle kesiştirecek. Bu iş böyle başka yolu yok bunun şu anda güvenler de bitmiş İnsanlar hep birbirleriyle Birbirlerine şüpheyle bakıyorlar, endişeyle bakıyorlar. Acaba bu ne olacak? Acaba arkasından ne gelecek? Zaten bu kadar acaba acaba deyince adamın zaten ocağını batıracaksınız. Muhakkak onda da bir şey çıkacak. Böyle olunca da yine ondan da güvenilecek adına bir şey çıkmayacak. Moraller bozuk, neşeler, sevinçler, heyecanlar istenilen düzeyde yok. Bakın gençlere. Gözler solmuş omuzlar düşmüş ben bazen bazılarını tutup böyle bir sallıyorum ya kendine gel diyorum. Ne bu hal ya Allah aşkına ama yok bitmiş. Hayatla şey yok hiçbir şey yok beklentisi yok şuyu yok buyu yok bir sürü yok gün içerisinde. Bu neşesizlik İslam neşedir aslında ya sevinç verir bize. Şimdi İslam'a girdik diye ocağımız mı battı? İslam bizim ocağımızı tüttürür ocağımızı batırmaz ama millet öyle anlıyor. İslam'a girdim mi? Bitti zaten neşesiz heyecansız eğlencesiz böyle bir şey yok ya İslam bu ya hayat dinidir bu her şeyi Allah'ın istediği yerde koyar her şeye de yer açar helal ve meşru dairede yapacağımız bir sürü şey var biz bunları bilmediğimiz için kendimizi o daireyi daraltıyoruz bu sefer delmeye başlıyoruz sınırları ihlal etmeye başlıyoruz helal ve meşru dairede yapacaklarımız var ve onlar bize neşeler katar heyecan katar, güç katar fer olur bunlar var ümitler tükenmiş geleceğe dair umutlar istenilen düzeyde yok konuşturun Müslümanları ümmetin hali şöyle ümmetin hali böyle ne olacak peki ne olacak konuştuğunuz zaman bir şey yok böyle mi her birimiz yarın Kudüs'ün fethedileceğine inanmalı, o fetih ordusunun içerisinde bir fert olduğumuzu da hiçbir zaman unutmamalıyız. Olur mu? Allah'a ne zor ki? Ne zor ki Allah'a? Bunu yüreğimizde beslesek ne kaybederiz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Kostantiniye şarkiye ve Kostantiniye garbiye diye iki İstanbul'un o Konstantin sadece İstanbul değil. Roma'nın iki merkezinin fethinin müjdesini verdi. Hatta sahabe bir gün dedi ki şark mı evvel fethedilecek, garp mı evvel fethedilecek? Allah Resulü de dedi ki önce şark dedi. Oldu mu? Oldu bak yaşıyoruz. Garp duruyor mu? Duruyor. Orası Roma dün resmini gösterdim orası Roma duruyor mu duruyor inanıyor musunuz oranın da yakın bir zamanda la ilahe illallah diyeceğine bu ümidi taşımak zorundayız biz bu ümidi başkalarına da bizim ulaştırmak zorundayız sizler suffanın muallimlerisiniz şimdi ben birazdan usule ait bazı şeyler söyleyeceğim işiniz var gücünüz var hanımsanız ev hanımısınız, öğrencisiniz vizeniz var finaliniz var yüksek lisasınız var 50 bin tane derdiniz var var o moralsizlikte bu tarafta tüccar var esnaf var öğrenci var onlar da var aldınız gidiyorsunuz okuyorsunuz gözler şişmiş işte ne gitmişiz oraya kendimize ders yapmaya bir an önce bizse de bir kurtarsak diyerek okursanız o öğrencilere ne vereceksiniz İçeriye girdiniz Talebeler şöyle diyecek ya bu hoca nereden geldi cennetten mennetten mi geldi ya ne bu heyecan ya ne bu adamdaki bu şevk bu heyecan ne oldu da buna böyle nasıl bu noktada böyle dedirttiğimiz zaman biz o öğrencilere bir şey veririz öyle bitkin argın işte uyorgun bir şekilde hayattan umutlarını kesmiş biz öyle olursak talebeye ne vereceğiz ya talebe o dersten çıktığı zaman eve gidene kadar ayakları yere basmayacak bir başka ufka girecek, bir başka iklime girecek. Bu olduğu gün olacak aslında bazı şeyler. Çünkü netice itibariyle bu din heyecan isteyen bir dindir. Bu din neşe isteyen bir dindir. Bu din ancak coşkuyla, ihtiyaçla yerine getirildiği zaman bir şeyler verecek bize. Ama bunu bir sağlamadığımız gün bitti. Yapamayız zaten. Olmaz da istenilen anlamda istifade de olmaz. Dava bilinci bitmiş. Dinin insana yüklediği sorumluluklar istenilen düzeyde yok. İnternete, internete baksanız böyle değil. Mesela girin Twitter'a uf herkes bir dava adamı ki o biçim öyle o konuşur ona o laf çakar ona öteki ona laf çakar. Zaten Twitter'ın anlamı da laf çakmakmış zaten o öyle kurgulanmış birbirlerine millet orada bir şeyler söylesin işte. Ama bu mudur? Bu mudur? Şu anda gerçekten... İslam'ı dert edinme bu mudur? Böyle mi olmalı? Mesela ben bir dava adamıysam böyle bir iddian varsa o dava adamlılığın bana yüklediği şeyler bu kadar mı? Ve bunun ötesinde başka şeyler var mı? Çok ciddi bir biçimde üzerinde durmamız lazım. Benim güzel kardeşlerim beş tane yoku vara dönüştürecek şey sahabedir. Vallahi onlar bize iman öğretir. Vallahi onlar bize güven telkin eder. İnsana ne kadar güven sağlanabileceğini bize o gösterir. Vallahi onlar bizlere moral olur, neşe olur, heyecan olur. Vallahi onlar bizlere ümit olur. Vallahi onlar bizlere dava bilinci verir. Siz sahabeyi okuyacaksınız, anlayacaksınız sonra yatacaksınız. Yok böyle bir şey. Sahabe anlayan adam yatamaz zaten. Mümkün değil. Yatamaz yani. Or orada bir şey okuyacaksınız. Anlayacaksınız yani. Özümseyeceksiniz. Sonra kalkacaksınız diyeceksiniz ki e tamam bu bende bir bilgi olarak kalsın. Öyle bir şey yok. Eğer gerçek manada anlamışsanız o sizi şöyle bir dürter. Rahatsız eder sanki oturduğunuz kürsüde sandalyede toplu ne varmış gibi hemen oturduğunuz yerde kalkarsınız. Oturamazsınız mümkünatı yok sizi sahabe oturtmaz bir şekilde bir şeyler yaptırır dava bilinci adına bir şeyler aşılar. Ne yapın yapın bu beş tane yoku vara çevirme adına bir gayret içerisinde olun olun ki Allah sizi de bizi de o özlemini çektiğimiz anlara eriştirsin. Geçen gençler vardı onlara söyledim bilmiyorum işlerinizde var mı? O cümleyi burada bir daha kurmak istiyorum. Allah korusun bir meseleyi anlamak için konuşuyoruz. Bir dua ya da bir temenni değil ama bir meseleyi tespit etmek için konuşuyoruz. Endonezya'da yakın bir zamanda bir deprem oldu. Allah oradaki kardeşlerimize yardım etsin. Dehşetvari videolar var izleyin ibretvari bir biçimde de bakın ne halde yani kıyametten sahneler onlar. Ertesi gün kalktık mesela biz, baktık ki bütün İslam coğrafyaları o hale girmiş. 1 milyar 700 milyon insanın 1 milyar 699 bin 999 tanesi ölmüş. Bir ben kalmışım. Kabe yıkılmış, Mescid-i Aksa yıkılmış. Kimse yok. Bir benim, bir dünya. Ne değişir Müslüman için? Ne değişir? Bence bir şey değişmez. Namaz kalkar mı o Müslümanın üzerinden? Allah'ın emir ve yasakları kalkar mı? Cihat sorumluluğu kalkar mı? Hizmet etme sorumluluğu kalkar mı? Kalkmaz. E bana ne ya bütün dünya bir şey olmuşsa, bütün dünya kötü olmuşsa, bütün dünya farklı şey olmuşsa, millet iddialarından vazgeçmişse, onu bu başka bir biçimde dünyaya dalmışsa bana ne ya? Ben yarın Allah'a diyebilir miyim ki ya Rabbim ne yapayım? Uydum kalabalığa işte ben de öyle oldum desem yırtabilir miyim paçayı? Gel diyeceksen gel. Sen bir yerde uyacaktın. Cemaat eğer Müslüm olsaydı uydum cemaate diyecektin. O da yok o zaman diyemezsin bunu. Desem bunun bir geçerliliği yok diyecek. O halde bizim olumsuzluklara takılarak bu işin altından kalkamayız. Bahanelere faturayı kesemeyiz. Öyle bir muallime olacağım ama nerede o talebeler? Ha sana o talebeleri bulsam sen o muallime olacaksın öyle mi? Yok öyle bir şey. Sen kömürden elmas çıkaracaksın. Mecbursun. Hazm edeceksin. Tahammül edeceksin. İnsanlara karşı müsamahkar olacaksın adam gelecek sen can hıraş hazırlanmışsın hazırlanmışsın hazırlanmışsın şunu şöyle anlatacağım bunu böyle anlatacağım şunun şurasından böyle gireceğim bunun burasından böyle gireceğim Bismillahirrahmanirrahim diyorsun başlıyorsun yanındaki gitmiş gözler gitmiş o başlamış rüya görmeye uyuyor çıldıracak mısın? Hayır ne yapacaksın benim karşımda da uyuyorlar ben bazen böyle alıp bir su serpmek istiyorum. Onu da yapmıyorum. Uyusun ya gelsin burada uyusun. Eğer bir adam ilim meclisinde uyumaya geliyorsa ne güzel evde televizyonun karşısında uyuyacağına gelsin benim yanımda uyusun. Orada uyumanın bile bir güzelliği var. Niye bunun buna gocunuyorsun? Ya hocam işte şu kadar hazırlandık ettik eğiledik iyi. Gittik oraya oturduk başladık konuşmaya bir arkadaşın telefonu çaldı. Benim bütün sistemim bozuldu. Niye bozuluyor beyefendi hazretleri niye bozuluyor ne olacak zaten öyle adamlar bize lazım bu işin ahlakını yolunu usulünü bilen adam bir şekilde bir yerlerde zaten bize bu adamlar lazım ya biz bunlarla uğraşmamız lazım bunları alıp bir yerden bir yere taşımamız lazım eğer biz bunlara sabretmezsek bunları geliştirmesek bunları değiştirmesek bunları dönüştürmezsek ne yapacağız özellikle bu. Bir şeye dikkat çekti Ahmet çok önemli. Bu sufa meclisleri en başta da öyleydi amaç da öyleydi zaten sadece bilgi yüklemesi için kurulmuş meclisler değil. Kardeşlik azıklarımızı birbirimize vermek için kurduğumuz bir yerler. Benim ders halkamda 12-13 tane arkadaş var bir tanesi bir çiçek gibi soluyor ve ben bu solgunluğunun farkında değilim. Sormuyorum da ona. İlgilenmiyorum da onunla ama sahabeyi konuşuyorum anlatıyorum O neler anlatıyorum neler kusura bakma kapat o kitabı o dükkanı da kapat git bari millet senin yakandan düşsün başka bir yerlerde bir şeyler yapsın. Ya Allah aşkına biz birbirimizi niye sormayacağız ya birbirimizle niye ilgilenmeyeceğiz böyle bir şey var mı böyle bir Müslümanlık var mı ya? Korkuyoruz birbirimize nasılsın demeye sormaya ama aman nasılsın dersem bir der ki işlerim yok işte bozuldu şudur budur biraz bana bir şeyler yap falan filan derse al, al başına bir dert ama kardeşlik bunu gerektiriyor ya budur kardeşlik belki o kardeşimiz evlatlarıyla bir imtihanı var babasıyla bir imtihanı var dertleşecek bir insan arıyor sen ona dert ortağı olmasan kim olacak Bu bu bunu yapmak durumundayız. İslam ariflerinin çok güzel bir sözü var. Ben de o sözü önümserim. Diğerler ki gerçek dost dostuna nasılsın diye bile sormaz. Çünkü nasıl olduğunu gözüne bakarak anlar. Şöyle bir baktığın zaman anlarsın. E anlayamıyorsan anlamamaya çalışıyorsan bana ne diyorsan o zaman yapacak bir şey yok. Ne olur bu manada da. O kardeşlik bağlarını güçlendirecek şeyleri yapalım inşallah. Şimdi gelelim bu seneki müfredatımıza. Gördüğünüz gibi bir tuğla gibi bir kitap. Baya bir kalın baya ama bu ne kadardı bu kadara düştü yani. Baya bir hacmi vardı zorluya zorluya neyse bu noktaya indi. Şimdi kalın olması gözünüzü korkutmasın sahabe çok daha rahat anlatılacak bir şey. Diğerleri gibi değil mesela şu kadar hadis kitabı çok zor olurdu çünkü mecburen o izahlar zaman alacaktı. Burada genel anlamda her bir sahabe efendimiz 20 sayfa civarında ama alıp bunu okusanız başlangıçtan itibaren böyle bir ders anlatılmaz. Ben bütün muallimlerime ve muallimelerime hassaten şunu söylüyorum gelin bu sene her talebimizin eline bir kitap verelim. Sadece kitap bizde olmasın. Her talebimizin eline bir kitap verelim. Evleri biraz kitap okutmaya alıştıralım. Şu anda çünkü çok ciddi bir sıkıntımız var. Başka şeyi okutamayabiliriz ama bunu okutabiliriz. Diyelim ki her talebimize herkes okuyarak gelecek. Okutalım. Okuyarak gelsinler. Bu sefer biz özet olarak sunalım. İrticali bir biçimde. Sahabe zaten aklımızda kalır. Çoğu Bildiğimiz şeylerdir zaten mümkün mertebe bu yolu ve bu yöntemi deneyelim. Eğer böyle yaparsak göreceksiniz bakın şu anda gerçekten kitap okunmuyor. Geçen bir vesileyle bir şey söyledim burada dergiye yazan kızlarımız var erkeklerimiz de var bunu söylemek onların şefkini kırmasın ama söyleyeyim yine bir arkadaşın evine gittim. Baktım bizim dergiler jelatinleri açılmamış vaziyette üst üste orada duruyor. Beyefendi hazretleri jelatinden bile çıkarmamış. Yani insan merak eder der ki ya şu dergiye bir bakayım ne var ne yok diye bir sürü emek verilmiş bedel ödenmiş o yazılar yazmış onlar için uğraşılmış onlar için bir sürü zaman hazırlanmış bakmıyor bile ve bu sıradan birisi değil. Bu derslere gelip giden bir kardeşim inşallah burada yoktur. Olsa da <gülüyor> sorun yok. Ama böyle halimiz bu. Okumuyoruz ya itiraf edelim. Bunu bir şekilde bizim zorlayacağız ve bu bir imkan inanın ki sahabeyle bunu yapabiliriz. Diğerleri evet mesela akayit de yapamazdık, okuyamazdı, zorlanırdı. Hadisle okurdu belki metni biraz, biraz sonra sıkılabilir ama burada merak edecek sonu nasıl olacak nasıl gidecek Hazreti Osman şunu yapmış bakayım sonda ne olmuş falan diyecek bir şekliyle okuyacak dille biliyorsunuz bizim uslubumuzu genelde konuştuğumuz gibi yazıyoruz yazdığımız gibi konuşuyoruz zaten bazılar diyor ki hocam okuyunca sanki başımda Muhammed Emin Hoca konuşuyor aynen öyledir zaten e, o bizim, bu da, o bizim uslubumuz rahat konuşacak ve rahat okuyacak onun için ısrarla sizden bunu istiyorum. Bunu elimizden geldiğince yapmaya çalışalım. Ama siz irticali anlatın. Biraz daha şekillendirin ve renklendirin. Nasıl? Diyelim ki biz Hazreti Ebu Bekir'i biraz önce bakın Meryem hocalar çok güzel bir çalışma yapmıştılar. Hazreti Ebu Bekir'le alakalı. Biz Hazreti Ebu Bekir'in birkaç özelliğine dikkat çektik. Sorular çıkarın ilgilerini çekecek... Meraklarını uyandıracak şeyler yapın burada metinde olmayan bazı şeyleri siz yapın siz kendiniz biliyorsunuz artık muhatap kitlenizi talebelerinizi ama biraz renklendirin o heyecanı metnin içerisine biraz katın ki gelmeye doymasınlar. 45 dakika bir saat bitmiş halen diyorlar ki ya keşke biraz daha sürse bu ders. Bunu yapmaya çalışın ki daha farklı bir biçimde istifade olmuş olsun. Şuradan bir örnek vermek istiyorum. Birinci ders biliyorsunuz teknik biraz bir ders ama çok sıkıcı değil rahat okuyacaksınız. İkinci dersten itibaren Hazreti Ebubekirle başlıyor. Bizim Suffa meclislerinin genel anlamdaki müfredatında bu vardı zaten bir ayet var burada Kur'an iklimi. Bir hadis var burada Nebevi Seda diye. Genel anlamda ayet sahabenin faziletiyle alakalı ayet. İsterim ki muallimeler, muallimlerimiz bir iki cümle de olsa bir iki tefsirden bir şeyler söylesinler. Desinler ki bak burada böyle bir ayet var işte Tevbe suresinin 100. ayeti. Bu ayet şöyle bir bağlamda inmiş. Sebebi şu. Mesajı şu falanca alim de bu ayet için şunu söylemiş. 2-3 dakika ne oldu? Ayetle birlikte o bilgi daha da netleşti zihinde. Hadis var burada aynı şekilde genelde sahabenin faziletiyle alakalı bir hadistir bu. Ona ait de bir iki cümle soralım mesela. Diyelim ki bu hadiste ne anladınız? Şöyle bir hadis var burada. Siz bu hadisten ne anladınız? Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki Allah'ım ashabımı bana bırakma. Ben onları gereği gibi onlara gereği gibi bakmaktan aciz kalırım. Onları kendilerine de bırakma onlar kendilerine bakmaktan aciz kalırlar. Onları başkalarının eline de bırakma çünkü başkaları onların kıymetini tam anlamıyla kavrayamazlar da kendilerini onlara tercih ederler ve onlara haksızlık yaparlar. Hadise bakın. Hadi gelin iki üç cümle bunun üzerine konuşalım. Çok şey söyleriz. Ama bir iki cümleyle siz hadis şerhlerine bakarsınız derslerde işlenmiş bunlar onlara müracaat edersiniz zenginleştirirsiniz. Arkasından bakın bir tablo var bütün sahabi efendilerimiz için böyle. Üste o sahabi efendimizle alakalı peygamber Aleyhisselatu vesselamın bir sözü var altında da kendi sözü var. Bu Hazreti Ebu Bekir olduğu için Hazreti Ebubekir. sonra da kimlik bilgilerine ait ifadeler var. Metin başlıyor sonra ama hemen yanı başında bakın hakkında inen ayet var. Size önceki yıllarda o kitabı e, tavsiye ettiğimi hatırlıyorum. Yeni muallimler vardır aranızda bir daha edeyim. Bilmiyorum baskısı da var mı o kitabın. Bedrettin Çetiner Hoca'nın Fatihadan Nasa Esbab-ı isminde iki ciltlik çok güzel bir kitabı var. Mesela o kitapta Sebebin üzüllere ait bilgileri görürsünüz. Şuna baktığınız zaman neden Hazreti Ebu Bekir hakkında inmiş onu görürsünüz. Yoksa diğer türlü ne yapacaksınız? Bir sürü tefsir kitabına bakmak durumda kalacaksınız. Onun için ne yapıp yapıp böyle bir kaynağı da elinizin altında tutmanızda fayda var. Bu hakkında inen ayet Hazreti Ebu Bekir hakkında inen ayettir. Sonra gidiyorsunuz metin devam ediyor bakın. Hazreti Peygamber'in dilinden ne demek? Ne demek? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir için bir söz söylemiş onu okuyorsunuz. Abdullah İbni Mesut'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Ben yeryüzü halkından dost edinecek olsam mutlaka İbni Ebi Kuhafe'yi dost edinirdim. Lakin sahibiniz Halilullah'tır. Niye dost edinmemiş Hazreti Ebu Bekir'i peygamberimiz? Kim söyleyecek? Niye etmemiş? Kime Allah'tan başkasına sığınmışsa peygamberimiz Allah onu çekip almış. Korkmuş peygamberimiz eğer Ebu Bekir'i de böyle bir konuma koyarsam onu da kaybederim diye. Ya şimdi bunu bildiğiniz zaman değişiyor işler. Hazreti Ebu Bekir bir başka Ebu Bekir oluyor radıyallahu anh. O sözde başka bir söz oluyor. Bunları bileceğiz bilmezsek anlatamayız zaten. Metin devam ediyor ne geldi rivayet ettiği bir hadis var yani Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kendi rivayet ettiği bir hadis çünkü o rivayet ettiği hadis de onun şahsiyetiyle alakalı sonra kendi lisanından bir sözü daha var burada tabloda var bir söz de burada var sonra devam ediyorsunuz şahitlerin dilinden bu ne? Ya bir sahabi başka bir sahabi hakkında ya tabi'in sahabi hakkında bir söz söylemiştir. Burada mesela Allah Resulü Hassan bin Sabit'e Ebu Bekir hakkında bir şiir söyledim mi? O da evet deyince söyle bakayım o şiiri diyor. Şiirden bir beyit var burada bu beyti okuyuyorsunuz burada. Dolayısıyla o şahitlerin dilinden öğreniyorsunuz. Sonra alimlerin dilinden bölümü var. Her Sahabi efendimiz hakkında sonradan gelen bir alimin bir sözü var. Büyük İslam alimi Muhammed İbn Sirin şöyledir. Bu ümmetin Hazreti Peygamberinden Hazreti Peygamber'den sonra en haysiyetli ve vakarlı olan şahsı Hazreti Ebubekir'dir. Bakın bir alimin sözü bize Ebu Bekir radıyallahu anh'ın değer ve kıymetine ait bir şey söyledi. En sonda her sahabi için Hazreti Ebu Bekir'in hayatından mesajlar diyerek 5 madde var. Bazılarında belki biraz fazla olabilir ama genel itibariyle 5 madde var ve 32 ders böylece şekillenmiş oluyor. Benden bu kadar ben yaz boyunca bunu çalıştım ki size ulaştırayım baya arkadaşımı da yordum. Talebelerimde çalıştılar sağ olsunlar var olsunlar birkaç eksiği de var yine ama tamamlanacak onlar da. E şimdi sizi göreyim. Bundan sonraki iş sizin işiniz Allah sizin işinizi de bizim işimizi de kolaylaştırsın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Cenab-ı Hak gücünüze güç katsın. Nicelerine sahabe sevgisini sevdasını aşılamayı sizlere kolaylaştırsın. En son da on, onların sofrasında bizleri buluştursun inşallah ve rabbil alemin el fatiha